Geden iyilik bulur Yeryüzündeki kocaman kocaman dalgalı denizlerden birinde minicik bir ada varmış İşte bu yemyeşil adada annesinin babasının sarı olan diye çağırdığı sevimli mi sevimli bir çocuk yaşarmış Adından da belli ya sarı olanın başak sarısı saçları deniz mavisi gözleri varmış ama onu çevresindeki herkesi ormandaki bütün hayvanlara sevdiren ne sarı saçları ne de kocaman kocaman mavi gözleriymiş. Sarı olan iyi yürekliliğinden dolayı sevilirmiş. Bir parça ekmeğini ormandaki hayvanlarla paylaşır, yaralı olanlara bakar, sonra da salı verilmiş. Yoksulmuş ama sarı olan yüreği zenginmiş. Kışlardan bir kış, Şubat aylarından bilmem hangisiymiş. Evlerindeki odunun tükendiğini gören sarı olan anasına babasına yardım olsun diye çalı çırpı toplamak için gizlice ormana gitmiş. Azık torbası sırtında, baharda cıvıl cıvıl kuşların öttüğü, her renkten çiçeğin açtığı ama şimdi bembeyaz bir örtünün altında uyuyan ormana dalmış. Çevrede çıt yokmuş. Bu sessizlik karşısında önce ürkmüş... Ama eve kucağı çalı çırpıyla dolu döndüğünde annesiyle babasının nasıl sevineceğini düşünüp yine yoluna devam etmiş. Şurası burası derken kucağı sırtındaki çuvalı çalı çırpıyla iyice doldurmuş. Dolmuş ama gelin görün ki bu arada havada iyiden iyiye kararmış. Sarı olan bakmış karanlıkta giderse yolunu bulamayacak kurda kuşa yem olacak. Eh en iyisi şu oyukta bir ateş yakıp sabaha kadar bekleyeyim demiş. Hemen bir ateş yakmış çünkü hava çok soğukmuş. Sarı olan ateşe iyice sokulduğu halde yine de üşüyormuş. Ormandaki sessizlik ateşin çıtır çıtır yanması biraz sonra sarı olanın uykusunu getirmiş. Göz kapakları yavaşça kapanıvermiş. Öyle derin bir uykuya dalmış ki ateşin yavaş yavaş sönmeye başladığını bile duymamış. Tam o sırada kocaman boynuzuyla bir geyik ateşin ışıdığını görüp oraya gelmiş... Sarı oğlanı görünce de içi sevgiyle dolmuş. Geçen yıl yaramı saran çocuk... ...iyi ama bu kuş günü ne arıyor burada? E, Şubatta da olsa ormanda dolaşmak olur mu? Üstelik ateşi de sönmek üzere. Ne yapsam da ateşi söndürmesem... ...sarı oğlanı donmaktan nasıl kurtarsam diye... ...kaygıyla çevresine bakılmış ama hiçbir şey görememiş. Geyik nereden bilsin torbanın içinde bir sürü çalı çırpı olduğunu. çaresizlikte. Ah keşke boynuzlarım şu anda ateşe düşüp onu yine alevlendirseydi Sarı olanda donmaktan kurtulsaydı diye öyle yürekten dilemiş ki Masal bu ya dileği kabul olmuş ve güzel gözlü geyik iki kocaman boynuzunu yavaşça ateşe düşürmüş Geyik yine alev alev yanmaya başlayan ateşin yanında sabaha kadar mutluluk içinde beklemiş Gün doğarken de oradan uzaklaşmış Sarı olan hiçbir şeyden habersiz uyanmış Çuvalını sırtına yükleyip evinin yolunu tutmuş Ondan sonraki yıllarda da yine ekmeğini ormandaki hayvanlarla paylaşmış Onların yaralarını sarmış Ya geyik ne oldu dersiniz çocuklar? Bir daha boynuzları çıkmamış mı? Yoo çıkmış tabi ama o günden sonra bütün geyiklerin boynuzları Şubat ayı geldi mi düşer sonra yine çıkarmış Ninem bana böyle anlattı Ama sonunda da gerçeği araştırıp bul bakalım dedi Ben de size aynı şeyi söyleyeceğim Gerçeği doğruyu gelin hep birlikte arayalım bulalım Olur mu?